Değerli Burç Efendim dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Nurullah Dağ hocamızla yine birlikteyiz. İlahiyatçı Kari hocamız. Mısırlı Kariler ki Kur'an kıraati denilince Mısır akla gelir. Mısırlı Kariler üzerine çok ciddi çalışmaları var hocamızın. Allah razı olsun. Evet hocam geçen bölümde Kur'an tilavetini yaparken nelere dikkat edilmeli demiştik ki program sona ermişti. Bugün isterseniz onunla başlayalım. Evet. Tabii ben şunu ifade edeyim Metin Bey. Uzun yıllardır biliyorum Kur'an Vadisi programını. Ciddi takip ettiğim bir dönem özellikle. Çok ciddi takip ettiğim bir programdı bu. Teşekkür ediyoruz sizlere. İsmi de çok hoş. Abdurrahman Baz hocamız. Beraber başlamıştık. Dönem, evet burada evet. programı beraber yürütüyordunuz. Daimi evet. konuktu. Evet. Yani siz öyle ifade ediyordunuz en azından. Ve Abdurrahman Baz hocamızla da ben yıllardır tanışırım. Allah razı olsun. Çok güzel bu antilavet ediyorlar. Her zaman der ki, siz Ahmet Nainoy'u okuyun. İşte kimileri Mustafa İsmail'i okusun, ben Minşavi'yi yaşatırım diyor. <gülüyor> evet Allah. baktığımızda gerçekten ses tonu da benziyor. Evet. Ee, sonra okuyuş üslubu olarak da Minşavi nameleri var. Minşavi'nin çok meşhur bir namesi vardır. Mesela okuyucular şimdi merak etti. Onu ben bir ayetle şey yapayım, bir parantez açalım. Olur hocam. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لِأُوحِيَ إِلَيْهِمْ أَن evet böyle aklıma evet. geldi İnşallah. Sıddık Minşavi'nin en meşhur namelerinden bir tanesidir ve rast formatında geçilen bir noktadır burası evet. onun rastına baktığınızda arada böyle bir geçki yapılır e, ve ekseriyetle Sıddık Minşavi'yi taklit etmeye çalışanlar da bu namesinden hareketle bakarsanız okuyuşunu bu namelerle çok süsler hmm. evet. evet yani Allah razı olsun Atram hocamızdan böyle konu açılınca Sıddık Minşavi'ye de girmiş olduk Sıddık Minşavi gerçekten Mısır Tilavet Sistemi'nin dua bir tanesi evet. aldığımız bilgilere göre tabi çok kısa bir yaşama sahip 45-50'li evet. bir yaşlarda böyle vefat etmiş Sıddık Minşavi sizin... tabi bunlar aslında ailece bunlar ailece kare evet. babası Seyit Sıddık Minşavi kendisi Muhammed Sıddık Minşavi sizin notlarınızda okumuştum galiba hocam yanlış hatırlamıyorsam olabilir. ben de tam hatırlayamıyorum sürekli Kur'an okuduğunu söylüyorlar sabah akşam yürürken değil mi Bilmiyorum bir yerde okudum bunu ben ona ya da birisi anlattı. Yaşayan Kur'an yani. Evet. Bunu birisi ifade etmişti evet. ben. Sizin Aslında notlarınızda evet. okudum zannettim bir anda da. Yok ben onu evet. hatırlamıyorum yazmadım ama yazalım inşallah. Şimdi bu Kur'an'ı güzel okumanın yöntemlerinden bir tanesidir bu bahsettiğiniz sürekli okumak. Evet. Sürekli okumak. İşin temelini öğrendikten sonra bu talim tecrübe denilen bu kuralları öğrendikten sonra bolca dinleyip bolca taklit etmek bu işin en önemli yönü. Hmm. Kur'an'ı sevmek istiyorlarsa O taklitlerden kendiniz evet. özgü bir şey çıkıyor çünkü değil mi hocam? Evet dinleyiciler Kur'an'ı sevmek istiyorsa Metin Bey muhakkak çok dinlesinler Dinlenilecek şahsiyetleri de isimlerini söylüyoruz evet. Kur'an'ı sevmek için başta Sıddık Minşavi gelir Hüzünlü bir sese sahiptir evet. Efendimiz Kur'an'ı hüzünlü okuyunuz der yani evet. Sanki böyle Sıddık Minşavi'nin o sesiyle o hüznüyle bütünleşmiştir bu hadis-i şerif evet. Bir mukabelesi vardır Dünyada ben onun üstüne mukabele tanımıyorum mukabele dediğimiz Hatmi Şerif evet. 30 cüzden oluşan Kur'an'ın tamamını bantlara okumuş ve karşılığında hiçbir bedel almamıştır ki zannediyorum onun bu bedeli bedelsiz okuması bu işin ayrı bir ahlaki tadı olmuş. değil mi? Ayrı bir tadı, ayrı bir hikmeti ilahisi olmuş. İnsanlar nezdinde bugün Sıttık Minşavi'nin bu Hatmi Şerifi çok dinlenilir. Belki dinleyici Sıttık Minşavi olmadığını da bilir ama Sıttık Minşavi'yi dinliyordur. Evet. Arap dünyasında ben birkaç ülkeye Gittim. Bakıyorsunuz otelde açarsınız Sıddık Minşavi sabah o ülkede Sıddık ile güne başlar o, o ülke. Evet. Yani o Arap ülkelerinin hep böyledir. Ha son zamanlarda belki biraz daha fonetik okuyucular mesela Meşari Reşat gibi kuvvetli bir okuyucu. Onu da ben birkaç yerde gördüm. Yani açıyorsunuz televizyonları, bakıyorsunuz ya Meşari Reşat okuyor ya Sıddık Minşavi sanki böyle yarış eder vaziyete <gülüyor> gelmiş Meşari Reşat. Evet. O da çok güzel bir okuyucu sağ olsun. Allah uzun ömür versin arasında tamam. genç o. Aynen. Hizmetleri de çok âli. Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak, Kur'an-ı Kerim'in doğru okunma sistemini öğrenmek kesinlikle bir Femi Muhsin'in e, dizinin dibinde olmalıdır. Her, her ilim evet. okuyarak öğrenilir belki ama Kur'an ilmi, okuma, evet. tilavet ilmi, Femi Muhsin şartı evet, var değil Femi mi hocam? Kesinlikle. Zaten krat ilmi denilen efendimizden hani günümüze akseden bir 10 tane kratten yahut krat seba dediğimiz 7 kratten, krat haşere denilen 10 kratten bahsediyoruz ya. O evet. dinleyiciler bunları bilmez. Bunlar çok detaylı krat bilgileri ama şu var ki krat ilminin günümüze yansıması, günümüze geliş şekli nakil yoluyladır ve şifahendir. Dinleme dinleme Duymayı. yoluyladır, duyum Dinlemeye. yoluyladır. Evet. Başka alternatifi yok. Yani siz bugün kalkıp da bir kıraat ortaya koyamazsınız. O nakledilmiştir. Nakledile nakledile geliyor. Değişik diye uğramadan. Evet. Değiştiremez. Yani değiştirdiği zaman o artık kesintiye uğrar. Ayıklanır zaten. Tabii. Şimdi tilavet de buna benziyor. Kur'an'ı güzel okumak da buna benziyor. İyi bir Femi Muhsin'den bu şifahen yani duyum yoluyla muhakkak öğrenilmesi gerekiyor bir. Bir de tabii işin teorik boyutları vardır. Onların da tecvid kaideleri denilen noktalar Bunlara birazdan girelim. Ama Hı. öncelikle Müzemmil suresinde bir ayet-i kerime vardır. Benim çok dikkatimi çekiyor. Hatta talim sisteminin temelini oluşturur adeta. allah Teala Teala وَرَط۪يَ tertil eder Kur'an'ı tane tane okuyunuz. Harflerin hakkını adeta verevere. Vere. Bu bir tefsirdir. Ee, Kur'an'ın hak, hakkını, harflerin hakkını vere vere okuyunuz. Şimdi burada tabi Efendimiz'e ciddi bir mesaj var. يَا اَيُّهَا الْمُزَنْبِيلِ قُمِلْ لَيْلَا illa قَل۪يلَ nisfehu evin kısminhu qalila au zid alayhi wirattilil qur'ane burada allah resulüne hitaben ey resulüm gecenin bir yarısında kalk da istersen azında istersen çoğunda fark etmez kalk ibadet et ancak bu ibadet esnasında muhakkak okuyacağın kuran verattilil qur'ane verattil yani tertil üzere olsun Böyle bir vurgu var Efendimiz'e yönelik. Tabi Efendimiz'e her yapılan taşidat, onun üzerinden bütün Müslümanlar olduğu için bu veratil Kur'an Kur'an'a tertiyle ifadesi hiçbir zaman unutulmamalı. Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumak, harflerin hakkını vere vere okumak. Şimdi bununla alakalı tabi çok ciddi analizler yapılmış, çok ciddi bilgiler aktarılmış bizlere. Ben bunlardan bir tanesini sizlere aktaracağım. Merhum Allame Elmallah Hamdi Yazır. Hamdi Yazır, tertil ile alakalı o kadar enteresan şeyler söylüyor ki diyor ki tertil bir şeyi güzel düzgün tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık hakkını vererek açıklamaktır diyor. Kur'an'ın tertili de aynen böyledir. Her harfinin edasının tertibinin manasının hakkını doyura doyura vererek okunmasıdır diyor. Muhteşem bir tanımlama yapmış değil evet. mi? Tertil tanımı. Mananın hakkı da verilecek evet. bakın onu da dikkate almamız gerekiyor. Mananın hakkını vermek. Bu arada Metin Bey şeyi unutmayalım. Bundan sonra ona girelim. Ayetlerin mana içeriğine göre makamlarla okunması meselesi. Onu da ben birkaç örnekle izah edeceğim. Elmaland yazır diyor ki: "Burada veratil emrinden sonra mastarıyla vurgu yapılması da bir tertilin en güzel şekilde olmasının arandığını gösterir. Veratil hmm. fiil Kur'an'a Kur'an'ı tertil ediniz." tertilen Tertil. evet masarıyla da teyit edildi o fiil kuvvet, o kadar önemli bir mesele daha bir kuvvet kazandı, evet. değil mi elmalı hamdi yazır bununla da bu kalmıyor şimdi daha güzel aslında ilmi ilmiyle alakalı çok güzel taşlatlar geliyor şimdi bir söz aslında ne kadar güzel olursa olsun gereği gibi güzel okunmayınca güzelliği kalmaz diyor güzel okumasını bilmeyenler güzel sözleri berbat ederler diyor evet ne kadar enfes bir şey değil mi? Güzel okumayı bilmeyenler güzel sözleri berbat, berbat ederler. ederler. Şimdi Kur'an'ın o terkibi eğer dünyada eşi benzeri olmayan bir terkipse, o evet. kadar güzelliğe sahipse, o zaman biz onu okumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sonra, sözün tertil ile güzel söylenmesi ve okunması ise, sade ses güzelliği ile gelişi güzel, ezebüze şarkı gibi okumak demek değildir diyor. Evet. Saz teli gibi sade, sadece ses üzerinden yürümek kabiliğinden bir musiki işi de değildir diyor. Bakın hmm, geçen evet. bölümlerde bahsettiğimiz mevzu evet. sadece böyle bir musiki okuluna gitmek, bir müzik Yet okuluna yetmiyor. gidip de o müziği, o, o evet. makamı öğrenmek yeterli olmaz. Evet. Bu Kur'an'ın kendine özgü bir terenüm tarzı vardır. Evet. Muhakkak bu kulaktan dolma şifahen ve bir takım e, özellikleriyle beraber Femi Muhsin'den öğrenilmesi gerekir. Evet. Kelimelerin dizilişinin mana ile uyum sağlaması ve dilin fesahat ve belagat hakkıyla gözetilerek ruhi ve manevi bir uygunlukla evet şimdi geliyor tecrüt kaydelerini tek tek işlemiş yerine göre şiddetli buyurun bir kalkale sıfatı yerine göre şiddetli okumak diyor yerine göre yumuşak okumak evve mesela aklıma geldi evet. yerine göre uzun okumak vâcu medd muttasıl olan bir noktadır burası. Tecvit kuralı. Yerine göre uzun. Evet. Yerine göre kısa okumak. Ule iki. Mesela birinci hemzenin önünde vav vardır. Sanki böyle uzatacak gibi bir izlenim uyanır ama kısa e, okunur. Evet. Altına böyle kasır yazar. Dolayısıyla orası mesela kısa okunur. Yerine göre kısa okumak. Yerine göre hunne ile okumak. Mesela tenvim veya nunu sakinden sonra deriz ki yemnu harflerinden birisi gelirse idgamı ne olur. Tutulur. Mesela وَمَن وَمَن gördüğünüz He. gibi burada da bir gune evet, nun gûne. ile ye'yi böyle birbirine katıştırıyorsunuz ve üzerinde ortalama bir buçuk harf miktarı yahut bir elif miktarı oluyor. dinleyiciler daha iyi biliyorlar o elif miktarını bir elif miktarı kadar tutmak sonra yerine göre izhar okumaktır Diyor. Bakın tertili açıklıyor. Elma Allah'ın Yerine göre izhar okumaktır diyor. Örnek, hocam. İzhar harfleri mesela altı tane boğaz harfi vardır. Elif, he, he A, ha sonra ga Öyle, altı tane evet. boğaz harfi vardır. Tenvin veya Nunu sakinden sonra bu hal harften birisi gelirse izhar yani sadece oradaki Nunu belirt. Belirt ve git. Tutma sakın. Örnek hocam. En e. Evet. Enhe, enha, enha, enha, enha. Evet, en ha. En ha. En en evet, evet. gördüğümüz Biliyoruz. gibi hiçbirinde tutmuyoruz. Yerine göre ihfa. bu da çok önemli. Tenmin veya yanunu sakinden sonra izhar harfleri hariç, iklab harfi hariç, meal bunne harfleri hariç bir harf gelirse ki, bunların da sayısı 15 tanedir, ihva harfleri ezberlenmez Metin Bey. Evet, izhar harfleri bilinir. Mealgunne harfleri bilinir, iklaf harfi bilinir, geri kalan hep ihfadır. İhfadır. Oh yani diğerlerinin evet. 13 tane harfi. Yani izhar, i̇zhar harflerini bilmek yeterli aslında. Evet, o da Gibi. tabi Mealgunne de e, yemnu, harfleri, yemnu harfleri o, o da kolay tabi. kodlanmış. Evet, ihfa nasıl yapılacak? En de, en qa, en ke. Bir elif miktarı kadar böyle genizde ilginçtir. Buna gunne deniliyor. Hatta bazı alimler gunneyi bile ...şeyden sayarlar... ...harflerin çıkış mahreçlerinden sayıyorlar... Hmm. ...harflerin mahreçleri... ...mesela İbnül ül Cezer'in mukaddimesi vardır... ...çok meşhur bir tecvid kaydelerini... ...barındıran bir risaledir... ...orada e, eski... ...dil bilimcilere dayanaraktan... ...deniliyor ki harflerin... ...mahreçleri 17'dir... ...normalde bakarsanız bütün harfler 16 mahreçte biter... ...yani o... İbnül ül Cezer'in de arz ettiği şekilde... ...16 tane noktada... ...bütün harfler çıkar... E peki on yedincisi nere? ne diyor. Hmm, evet. e ne de diyor ki bir mahreş çeşididir. Bakın en hiçbir yere bir şey değmiyor. Hmm. Böyle ortada bir şey böyle. Bunu da gunne olarak adlandırıyorlar. Bu da bir mahreş bölgesidir. Deniliyor. Evet yerine göre iklap geçiyorum artık. Yerine göre vasıl yerine göre sekit veya vakıf kısacası neticede hasıl diyor. Bütün maksat Manayı duymak ve mümkün olduğu kadar duyurmak olmak üzere tecvid ile okumak işidir. Bunun için Kur'an okurken tecvid ve tertil gereklidir. Ve şunu da diyor, burada bizim coğrafyamız aslında gönderme var. Tecvid de diyor kaf çatlatmak derdiyle çatlatmaktaki manayı kaybetmek değildir diyor. Çatlatarak manayı kaybetmemek Çatlatarak lazım. manayı kaybetmemek lazım diyor. Çatlat ama manayı kaybetme. Evet mesela bilhap denilecek. Burada bir kalkale sıfatı var. Evet. Şimdi bizim coğrafyamızda her nedense bu talim o kadar ileri seviyeye, ileri boyuta gitmiştir ki bakarsanız caminin o kubbesi vatandaş kalkale yapacakken <gülüyor> inletiyor. <gülüyor> inletiyor Yapalım hocam evet. örneği. Kale <gülüyor> Rabbihkum Bu böyle olmalıdır. Evet. Ama bil <gülüyor> Kale gibi böyle evet, çok abartılı. Abartma. Sanki o kaf çıkartıldığı zaman bu arkadaş çok iyi Kur'an okuyor. Maşallah ne kadar güzel çıkartıyor falan. Kabilinden de aslında sözler söylenip o arkadaş iyice o işte <gülüyor> ivme kazandırılıyor. Evet, ee, halbuki harflerin telaffuzu e, çok böyle nazik çıkartılması lazım. Şifahen dedik yani. Evet. Okuyucular bir dinlenilmeli. Bunlar bu harfleri nasıl telaffuz ediyorlar? Şimdi Kur'an'ı güzel okuma boyutu. Dedik ki bir tanesi işte tertil kavramı. Hepsini arz ettik Elmalı Hamdi yazara göre. Fakat bu tertil kavramının içerisindeki işte bu uygulamalar muhakkak bir kariden, bir okuyucudan, çok iyi bir okuyucudan dinlenilerek tek tek süresine varıncaya kadar e, elde edilmesi gerekiyor. Kur'an'ı güzel okumanın en büyük boyutu bu. Önce şu tecbit kaidelerine denilen bilgileri, harflerin telaffuzlarını, kalın ince ayrımını bildikten sonra da bolca dinlemek harflerin telaffuzunu bir de okuyuculardan dinlemek. Tamam belki Mustafa İsmail'le bizim diz dize oturup da bir harf talimi yapma şansımız yok. Bir başka kariyle yapma şansımız yok. Eninde sonunda belki mahalledeki camimizin imamının önüne belki çöküyoruz. Ee, ama büyük miktarda, büyük oranda o hoca arkadaşlar da, o imam efendi de bu işi çözüyor aslında. Çözüyor. Fakat siz o üzerindeki tozları almak için, Muhakkak bu ünlü okuyucuların kayıtlarından faydalanıp harflerin telaffuzlarını bir de ona göre şekillendirmeniz icap eder. Ben bunları tavsiye ediyorum. Öncelikle harflerin telaffuzları çok iyi yapılmalı. Bir de Mısır tilavet sisteminde birkaç böyle nüans farkları da var. Mesela ihfa deriz. Evet. Tenmin veya sakinden sonra ihfa harfi geldiğinde işte genizde bir elit tutacaksınız denilir. Ama bir baktığınızda Ahmet Nayin'e ...iki çeşit ihfa yapıyor. Allah bu nedir yani? Ee, sıfatları böyle... ...birbirine benzeyen harfleri ele alalım. D, da. Bir tanesi dal harfi dediğimiz... ...ince olan D. Bir tanesi de kalın da harfi. İhfaya gelince D harfi... ...hani ince olduğu için... ...ihfanız ince oluyor. En, D. İhfa ince. Kalına sıra gelince... ...ihfanız kalın olmalı. O harfin... ...sıfatı kalın olduğu için... ...ses yükselip o sıfatı yakalamalı. EO DA. Değil mi? Evet. Ne kadar da mantıklı. Şimdi harf sıfatı kalın. Siz sesi kalınlaştırıp o sıfatı yakalıyorsunuz. Ama öbür türlü dal harfi D dediğimiz yani ince olan D. Zaten aşağıda bakın yükselmeme gerek yok. EO DA dememe gerek yok. Zaten çirkin, çirkin de geliyor evet. kulağa. Öbür türlü Z harfi ve Z harfi ele alınabilir enze enza bakın aynı. hemen orada sıfat sizi yönlendiriyor zaten kalın veya ince burada kalın harflerin muhakkak iyi bilinmesi gerekiyor burada da bir yanlış algı var bunu da belki siz yer yer programınızda işlediniz bir de ben arz edeyim İbnul Cezeri'ye göre bakıyorsunuz mukaddimesinde kalın harflerin yedi tane olduğunu ifade eder mukaddime de bu husa dağ din ...qil diye ifade edilir. Yedi tane harfin terkibidir bu. Hussâ yani hâ ve sâ. Sa. Dağ denilen tat ve gâ. Tîn, tîn, Ta, ta harfi. Ta. Ve de qil, qaf ve la harfi. harfi. Evet, yedi tane kalın harf. Bunları böyle adınız gibi bilinmelidir. Geriye kalanlar da hep ince. Şimdi diyecekler, aa ra nereye gitti? ...ra da literatürde aslında ince bir harf olarak geçer. Evet. Ancak kalın ve ince okunduğu noktalar vardır. Neden böyle? Esrede mesela kalın harfler... ...ı'dan i'ye meyille giderken... ...mesela... ...tıy... ...hıy... ...sıy... ...bakın... ...ı'dan i'ye giderken... ...ra harfinin esresinde... ...ı'dan eser yoktur. Ri... Ri... Ri değil yani. Ri değildir. Evet... evet. Bir başka husus, ra'yi yani incelten noktalardan bir tanesi de ve qaleru fiha bismillahim mecerah değil de meceri diye imale ile okuyan mesela bizim kırat imamımız Hafs. Asım kıratinin ravilerinden bir tanesi Hafs. Esre yapıyor değil, evet, değil mi orada? Onu imale ile esre yapmıyor da. Ne üstüne e, ne yani ne ra, ne ra ne böyle a değil, değil de kalın gibi kalın değil de eye e meyli hatta kapalı e. şekilde. İksyondaki e. evet, kapalı. Yani iyi daha yakın major major h şeklinde böyle imal deniliyor buna kraat ilminde yani imale böyle biraz şey yapıyorsunuz indiriyorsunuz onun kalınlığını Hatta işte esreye meilli diyelim Hadi hı hı. böyle bir kapalı e diyoruz hocam onu biz İşte bu <gülüyor> e, farklılıklardan dolayıdır ki ra harfi kalın denilmemiştir ince bir harf denilmiştir ama yeri geldiğince kalın yeri geldiğince ince okunur Ra'nın böyle bu hususiyeti var ve ben e, derslerimizde de eğitimlerde de bunu 7 artı 1 şeklinde ifade ediyorum. 7 tane kalın harf vardır. Artı 1 de ra harfi diyorum. 7 artı 1. Evet. evet Geri yakalan bütün harfler incedir. incedir. Ve şunu da ifade edeyim. O Kur'an'ı güzel okumanın boyutlarından bahsediyoruz. Harflerin telaffuzlarında kalın harflerde sıkıntımız yok. Hep A, U formatında bu telaffuz edilmelidir. Peki ince harflerde bir bakıyoruz... Vatandaş kalın harf gibi yine A diyor. Mesela La diyor. Mesela Ma diyor. Maliki diyor. Fatiha suresinde Maliki yevmi din diyor. Halbuki ince harfin kalınlığı önüne geldiği o uzatma harfinden dolayı değildir yani. İnceliği bunun kendindendir. Kendi sıfatı gereği o harf incedir. Peki bu harf ince ise o zaman önüne ne koyarsanız koyun. Dağı koysanız onun kalınlaşmaması lazım. Doğru mu? Evet. Ama tilavet ilminden kıraat ilminden yine de o harf medin ufak da olsa bir hakkı hadi verilsin. Şöyle bir yüzde on, yüzde on beşlik bir kalkış belki sergilenebilir. Mesela e'yi biraz me, içerik. Me, me, me değil de me. me, açık e. Me, açık e. Güzel. Böyle okuyalım ama ma olmuyor. La olmuyor. Diksiyon Hemen. eğitiminde hocam açık kapalı e, her ve her mesela her, her zaman Evet. çok ilahiyat camiasında çok hmm. yanlış söylenir bu her kelimesi kapalı değildir açıktır her zaman açıktır Evet. kendi değil kendi mesela kapalı kendi kendine dediğiniz zaman hoş gelmez kulağı yani açık söylediğiniz için ama kendi kendine dediğiniz zaman daha kibar İstanbul Türkçesi ne uygun bir senkron olur yani evet. o aynen kapalı e açık e aslında Kur'an tilavetinde de söz konusu demek ki <gülüyor> evet, evet. Şimdi halkımızın benim gördüğüm kadarıyla yapılan hatalardan, bariz hatalardan bir tanesi de şudur. Kalıp kalıp ben veriyorum ki onlar hemen şey olsun izal olsun o hatalar. Evet. Bir tanesi tebareke. Ne kadar Bakın yapmış. tebareke suresi var. Değil mi? <gülüyor> Belki Türkçesi bunun kaldırır. Hadi imlak kılavuzuna göre tebareke dersiniz. Evet. Ama bunun orijinali okunduğu zaman tebe ra, tam tersidir. Değince ra, ra kalındır. ra kalındır. Aynı şey insanımızın çoğu biliyor. Bakara suresinin ilk evet. ayet-i kerimesinin sonu. La raybe fih iken la raybe fih denilir. Değil <gülüyor> evet, mi hocam? Evet. Lâ yani buna fi. çok şahit oluyorsunuz. Tebe, evet. tebe tebarekte ya diye celal vel ikram diyen evet. çok var camilerde. Evet. Halbuki tebe ifadesi Kur'an'da çok geçiyor. Evet. O yüzden bu kelime muhakkak tebareke formatından katiyen uzaklaştırılmalı. tebe ra tabi bunu çözebilmek için aslında işin aslına gidip kalın harf ve ince harf ayrımını ve telaffuzlarını bilirsek ve dinlersek ra kalın dedik. dinlersek dikkat kesilirsek eğer evet ra tamam bazen ince bazen kalın dedik ya hı hı. Işte üstün olduğu konularda kalın olur evet. o zaman b ra olacak b, -ra. b harfi ince bir harf, ba demiyoruz Be ra b ra şeklinde söylememiz gerekiyor evet, evet böyle kuranı kerimi güzel okumanın ile alakalı bilmiyorum Bunlar ifade edilebilir Metin Bey. Tabii bu tecvit kaideleri de, tecvit ilmi de Efendimiz'den geldiği bilinmelidir. Bunun iki versiyonu vardır. Bir, tecvit ilminin adeta farz olduğu bir nokta vardır. Tecvit ilminin farz-ı kifayi olduğu nokta vardır. Evet. Mesela bir tanesi işte pratik ve ameli tecvit dediğimiz... Kur'an-ı Kerim'i ilk olarak Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e arz ediyor değil mi? Evet. Geliyor böyle Efendimiz'e. İkvara bismi rabbikellezî halâkû. Tabi bu makamda söylüyor mu? Bu formatta söylüyor mu? O Bize yansıyan bir durum değil. O melekçe, e, melekçe bir söylendir artık. Melekçe bir söylemdir artık. Efendimiz de onlar arasında. E, bu formatta harflerin hakkı verile verile adeta e, Efendimiz'e bu iş böyle olacak. Ameli pratik olarak Gösterim. namazlarda okuyacaksın. Bak hmm. bu şekilde olacak. Bir de mesela tecvid ilminin ilmi boyutu vardır. Evet. Kıraat ilminin de aynen bunun gibi ilmi boyutu vardır, pratik boyutu vardır. Kimi noktada bu işte farz-ı kifaye konumuna düşer ki birileri yaptığı zaman birilerinin de üzerinden bu mesele düşer. Evet. Hocam bir ara verelim inşallah sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Evet değerli Burç <gülüyor> FM dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç efemde. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç efemde. Burç efendi dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor Nurullah Dağ hocamız Furkan suresi 58 ila 67. ayetleri okuyacaklar Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة تتأيا من ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا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 ف كََّذ جَلَ في السم إبر جَ وَنجَ فيه س Yala Lila ve Nha Rxlfta وعباد الرحمن الذين يمşون على الأرض هون وَإِذَا خَاضَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيًا عباد الرحمن, Lәzin وَإِذَا خَاضَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ İnna azab jehannam. İnna azabı had sâ ent ve Kıvama. Ve yazı fehenk mağrama inna sa'at وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يقتروا Lem yusrifu wa lem yaqturu wa kana baynazanika quwwama Sadan qallahul azim Evet Nurullah Dah hocamızdan Furkan suresi 58 ila 67. ayetleri dinledik efendim. Şimdi de mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ölmeyen o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. O'nun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, O her şeyi bilene sor. O müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? ''Bize emrediyorsun diye secde edeceğiz?'' dediler ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil yani güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır.''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 Eli sıkı davranırlar. Bu ikisinin arasında bir dengeyle tuttururlar. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Furkan suresinin 58-67. ila 67. ayetleriydi. Evet değerli Burç Efendim dinleyicileri bu haftalıkta Kur'an Vadisi burada sona eriyor. Nurullah Dağ Hocamız konuğumuzdu. Allah razı olsun kendisiyle çok önemli konulara temas ettik. İnşallah haftaya yeni bir Kur'an Vadesi'nde buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler...